Allahu biallah min Ve ve, ve, ve sahbi Teala ve, ve Teakkadis Hazretleri gecemizi mübarek eylesin bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim nasip eylesin. Tabii bu arada hepinizin geçmiş Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Allahu Teala ve teccaddüs Hazretleri daha pek çok kıymetli günlere, gecelere, vakitlere ulaşmak ve o efendim kıymetli geceleri ihya etmek Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet kandil gecesi geçti ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif etmiş olduğu Rabbi'i'l-Evvela'yı devam ediyor. Dolayısıyla biz de Güller'in Efendisi'nden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmeye, anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Evet tabi demiştik ya ne kadar anlatılsa eksiktir noksandır. Kamil manada anlatmak elbette mümkün değildir. Halid bin Velid radıyallahu anh İslam orduları başkomutanı Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra tabi gitmiş olduğu yerlerde, nerede bir sahabi görseler herkes tabi etrafına toplanıyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyorlar. Onu anlat diyorlar, ondan bahset diyorlar. Halid bin Velid radıyallahu anh'a da dediler ki, bize dediler Resulullah'ı anlatır mısın? Dedi ki onu anlatmam mümkün değil, onu nasıl anlatacağım? Hiç olmazsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir şeyler söyle dediklerinde buyurdu ki gönderilen gönderenin şanına göredir. Gönderilen gönderenin şanına göredir. Onu gönderen Hazreti Allah olduğuna göre varın gerisini siz düşünün buyurdu. Evet ne kadar kısa ama ne kadar çok manalar ifade eden bir kelime değil mi? Ya... Gönderilen gönderenin şanına göre. Peki gönderen kim? Onu gönderen 18 bin aleminin sahibi, kainatın halıkı olan Hazreti Allah Celle Celaluhu. Elbette kendine yakışan bir elçi gönderir değil mi? İşte buradan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetini anla. Osmanlı döneminde Fransa'ya bir elçi gönderiliyor da, o elçi de ...ne zaman gideceği kararlaştırıldıktan sonra... ...gitmeden evvel gidiyor... ...bat pazarına... ...ne kadar eski, püskü, pecmurda elbiseler... ...kıyafetler varsa... efendim onları alıyor... ...onları giyiyor ve öyle gidiyor... ...halbuki tabi efendim düşün yani... ...bir dış işleri düşün efendim... E, ...elçi olarak gittiğini... ...e Grand Tuvalet gitmesi lazım... E, ...bu inadına ne yaptı... ...berbat elbiselerle, eski püskü elbiselerle gitti... ...neyse geldi... ...Fransa'ya efendim... Kralın sarayının kapısına dayandı. Tabi nöbetçiler baktılar ki Allah Allah bu dilenci midir nedir bu adam ne arıyor burada? Dediler hadi bakalım başka kapıya git dediler. Ya sen dilenecek başka kapı bulamadın mı? Dedi ki ben dilenci değilim ben dedi Osmanlı'nın elçisiyim. Hadi canım senin gibi elçi mi olur? Şu kılığa kıyafete bak. Neyse cebinden çıkardı efendim Osmanlı'nın efendim mektubunu tuğrasını gösterince ötleri patladı biliyor musun? Osmanlı'nın adı bile titretiyordu. Osmanlı'nın tuğrası bile korkutuyordu, ürkütüyordu. Saçından tırnağına kadar, ayak tırnağına kadar titredi adamlar. Eyvah dediler, hemen dediler krala haber verelim dediler. Bunların işi belli olmaz. Kıyafetinde pek bir, efendime söyleyeyim, pecmur delik var ama, bir adama benzemiyor ama dediler, bu elindeki mektup, altındaki imza mühür, aman Rabbi. Hemen krala söylediler, kral da dedi bir an önce getirin dedi. Neyse görüşüldü konuşuldu filan anlaşıldı ki gelen Osmanlı elçisi ve tabi sordu kral dedi ki yav dedi benim anlamadığım mesele şu koca Osmanlı devleti dedi senden başka adam bulamadı mı bize gönderecek öyle deyince Osmanlı elçisine dedi efendim dedi bizim Osmanlı'nın işine pek akılsız ermez onlar adamına göre adam gönderirler. Size de beni göndermişler dedi. Anın namusunu eyle vikaye. Görüyor musun bulunduğu kapıyı? Devleti, ülkeyi nasıl muhafaza ediyor? Nasıl itibarını yükseltiyor yani? Evet. E niye anlattık bunu Hoca Efendi? Neden anlattık biliyor musun? Nalıncı keseri gibi kendimize yontmak için. Evet. Yani adamına göre adam gönderilir ya. Ha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize gönderildiğine göre otomatik olarak sen de, ben de, biz de ne yapmış oluyoruz? Değer kazanmış oluyoruz elhamdülillah. Onun için, hayra ümmetin Siz insanlar için seçip çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyuruluyor. En hayırlı ümmet. Çalışmadan, didinmeden, uğraşmadan değil mi? Yani ne büyük bir nimete mazhar olduk elhamdülillah. Efendim, Ebu Bekri Şibli rahmetullahi aleyh bir gün yatsı namazını camide kılıyor. Evine geliyor, tam evine girecek. Efendim, ayağının sağ ayağını eşikten içeri atıyor. Yani sağ ayak içeride, sol ayak dışarıda. Öyle kalıyor, tefekküre dalıyor. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Adeta donmuş kalmış. Hatta seher vaktine kadar hayretle, hayranlıkla Neyse sabah ezanları okunacak o hala eşikte. Neyse tabi camiye giden komşuları onu o halde görünce tabi selamu aleyküm aleyküm selam dedi irkildi kendine geldi. Dediler hayır ne yapıyorsun burada? Bu ne hal böyle? Efendim deyince dedi ki hiç sormayın. O da zannediyor ki daha efendime söyleyeyim yatsıdan yeni çıktılar. E dedi burada kalmışım filan bir an önce yatayım da sabah namazına gideyim. Dediler ki ya veli kulağında şimdi sabah yazanı okunacak. Yapma ya Allah Allah. Seher vakti oldu mu? Evet dediler. Yama dediler seni böyle sabaha kadar bu şekilde hayran bir şekilde efendime söyleyeyim bu vaziyette sabaha kadar kapının önünde ayakta diken ne? Aklına ne geldi ne düşündüğünde böyle oldu? Deyince. Dedi ki bu Bekir Şibli rahmetullahi aleyh. Hatırımdan dedi geçti ki. Bağdat'ta bu kadar insan var dedi. Bunlardan kimisi Yahudi, kimisi Hristiyan, kimisi Mecusi. Pekala dedi hal böyleyken Allah bana iman nasip etmiş, İslam'la şereflendirmiş, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eylemiş dedi. Yani ben düşünüyorum da böyle bir devleti kazanmak için ben ne yaptım dedi. Ya muhterem dinleyenler biz de böyle düşünüyor muyuz acaba? He? Acaba biz ne yaptık da Allah bize böyle bir imkan, böyle bir lütuf, böyle bir efendim nimet nasip ettiği düşünüyor muyuz acaba? Yani bir kendimize bakalım. İşte bugün bakıyorsun dünyada yedi milyar insan var değil mi? İçinde Yahudisi var, Hristiyanı var, ateşperesti var, maymuna, fareye tapan bile var değil mi? Puta tapanlar var. Ya Herkes yani bir şeylere inanıyor. Veya işte ben ateistim diyor hiçbir şeye inanmadığına inanıyor. Bu kadar insan içerisinde, bu kadar inanç içerisinde... Allah bize iman nasip etmiş, İslam nasip etmiş, İslam'la şereflendirmiş, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eylemiş elhamdülillah. Peki biz ne yaptık? He? Bunun için bir şey yaptık mı? Çalıştık mı? Çabaladık mı? He? Bir ücret ödedik mi? Dilekçe yazıp sıraya girdik mi? Bir yerlere müracaat ettik mi? Ya. Hiçbir gayretimiz olmadı değil mi? Nüracaat etmeden, sıraya girmeden ne büyük bir nimete nail olduk elhamdülillah. Dünyaya geldik, gözümüzü açtık bir de baktık ki elhamdülillah Allah'ın sevgilisine ümmet olmuşuz. Rabbim Celle Celalu bu nimetin kadru kıymetini bilenlerden eylesin. Şükürsüzlükten ve nankörlükten cümlemizi muhafaza buyursun. Ama işte kolay ele geçtiği için maalesef pek kıymet bilmiyoruz. Evet. Maalesef ele kolay geçti. Hani bir emlak kralına sormuşlar. Demişler ki ya sen demişler nasıl böyle emlak kralı oldun bir söyle bakalım. O da demiş ki ben dedi satılık bir ev arazi bir yer gördüğüm zaman önce dedi hemen dedi sorarım. Derim ki kardeşim bu sattığın mal sana atadan babadan mı kaldı Öyle mi satıyorsun yoksa sen çalıştın kazandın şimdi sıkıştın öyle mi satıyorsun? Eğer adam derse ki yok çalıştım kazandım şimdi daraldım biraz sıkıştım onun için satıyorum derse hiç gitmem almam dedi o arsa evi. Neden? E çünkü adam çalışmış kazanmış canı çıktı bunu kazanasıya kadar alasıya kadar. Ben bu adamdan öyle kar ederek alabilir miyim? Ama derse ki atadan babadan kaldı miras kaldı. Ha o zaman dedi hemen giderim mutlaka dedi ben oradan kar ederim dedi. Neden? Çünkü adam kıymet bilmez ki. Babadan kalmış. Bizde de şimdi böyle bir durum var. Yani efendim bu din he, sanki babadan kaldı. Bir çalışmadan, çırpınmadan, uğraşmadan, gayret etmeden ele geçtiği için kıymet maalesef bilinmiyor. Bak mesela Selman-ı Farisi hakka hakikati bulasıya kadar neler çekti yani değil mi? Zaten bugün de baktığın zaman yani sonradan Müslüman olanlar, dönüş yapanlar genelde çoğundan daha sağlam Müslüman oluyor. Neden? Çünkü gayret etmiş, çaba sarf etmiş değil mi? Bir gayreti var, bir araştırması var, incelemesi var yani. Ama tabii ne yapacağız biz de? Efendime söyleyeyim her geçen gün bir şeyler öğrenmeye gayret edeceğiz, çalışacağız, çabalayacağız, inceleyeceğiz, araştıracağız, okuyacağız, dinleyeceğiz ve dinimizi en güzel şekilde öğreneceğiz. Evet, okumuş olduğumuz ayeti i kerimede Allahu Teala ve teccadüs Hazretleri "Keteceküm Allahi nurun ve kitabun mubin" buyuruyor. Andolsun ki size Allah'tan bir nur ve kitabun mubin ve apaçık bir kitap geldi. Kur'an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nur buyuruyor, nur. Başka bir ayete bakıyoruz. Orada da Allahu Teala kitaba, Kur'an-ı Kerim'e ne buyurmuş? nur buyurmuş. Ya eyyühennaz ey insanlar kaccaekum burhanum mir rabbikum muhakkak Rabbinizden size bir burhan kesin bir delil geldi. Mir rabbikum Rabbinizden ve en zennâ nuran mubina size apaçık bir nur indirdik buyuruyor. İndirdik buyurduğuna göre efendim, nazil olduğuna göre bu da nedir? Kur'andır. Burada da Kur'an'a Mevlana yapmıştır? Nur buyurmuştur. Diğer ayette de Habibine nur buyurmuştu. Eh Birisi Allah'ın kelamı, birisi Allah'ın elçisi. Muhammed da sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın zaten yaşayan tefsiridir. Nurdur, evet. Başka bir ayette de Rabbimiz buyurdu, Ya eyyühen neviyyü, inna ersennâke şahiden ve mübeşşiran ve nezîrâ. Ey Nebi, inna ersennâke muhakkak bir seni gönderdik, şahiden ve mübeşşiran ve nezîrâ. Biz seni bir şahit olarak, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Ve da'yan bir bi'iznihi ve siracen münira. Ve Allah'ın izniyle Allah'a davet eden çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik buyuruyor. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurdu. Batınen de nurdu, zahiren de nurdu. Bir keresinde Hazreti Cabir radıyallahu Allah'ın sordu. Ya Resulallah, Mevla ala Celle Celaluhu önce neyi yarattı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ey Cabir, senin peygamberinin nurunu yarattı. Allah ilk önce senin peygamberinin nurunu yarattı buyurdu. O zaman levh yoktu, kalem yoktu, cennet cehennem yoktu. Melekler, sema, arz, güneş, ay, İnsanlar, cinler hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru yaratıldı. Her şey onun nurunda daha sonra işte her şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yaratıldı. Peygamberler dahi onurdan yaratıldı. Nasıl ki bir kandilden bin kandil yakılsa da onun ziyası noksanlaşmazsa, eksilmezse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru da böyledir. allah celle Teala her şeyi onun nurundan yarattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey eksilmedi. Aslında bütün insanlar onurdan yaratıldılar. Bütün insanlar. Tabi müminler bu nuru muhafaza ediyorlar. Ama kafirler bu nuru ne yapamadılar muhafaza? Edemediler. Ama tabi can boğaza gelmeden iman ederlerse ne ala. O zaman onur tekrar parlar. Yoksa imansız, nursuz gitti mi ebedi cehennem Allah muhafaza. <gülüyor> bir hadisi i kudsi'de allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor kün tükenzen mahfiyya fa ahbebtu en urafa fe halaktul halqal insane li yarifun kün tükenzen mahfiyya ben diyor gizli bir hazineydim Allah buyuruyor gizli bir hazineydim Hazine deyince aklına ne geliyor? İşte çok kıymetli mücevheratlar, yakut, zümrüt, pırlantayla dolu bir hazine. Değil mi? Çok kıymetli ama gizli. Kimse bilmiyor. فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُغْرَفَ Ve bilinmekliğimi sevdim Allah buyuruyor. Bilinmek istedim. Ve Mevla tabii kendine şöyle bir nazar etti. teşbih almaz derler. Hani şöyle anlayalım. Biz bazen aynaya bakıyoruz ya, hani kafamıza yaklaşsın diye misal veriyorum. Bazen aynaya bakıyorsun ya şöyle, he? kaşına bakıyorsun, gözüne bakıyorsun, endamına bakıyorsun. He? Şöyle biraz da efendim spor çalıştıysan, vücut yaptıysan, kaslarını adalene, pazuna filan böyle. <gülüyor> ne diyorsun? Ya ne güzel adamım, ne yakışıklı adamım filan böyle diyorsun değil mi? Gerçi allah Teala herkesi güzel yaratmıştır. İnsan eşrefi mahluktur. Mahlukatının en şereflisidir en güzelidir Allah öyle güzel yaratmıştır ki insanı He? şu şekle bak şu şemale bak gözlerinin bulunduğu yere bak gözlerini Allah'ın koyduğu yerden başka bir yere bir düşün düşün düşün nereye koyarsın bundan daha güzel olabilir mi o burnu başka nereye koyabilirsin bu ağzı başka nereye koyabilirsin en münasip mütenasip en ise en güzeli neyse Allah öyle beğendi yarattı ve böyle halk etti işte. Aynaya baktığın zaman efendime söyleyeyim ne güzel ne güzelim diyeceğine, Sen o zaman Allah Teala'ya dua edeceksin. Ya Rabb bir dışımı güzel yarattığın gibi içimi de güzelleştir. Ahlakımı da güzelleştir diyeceksin. Sana o güzelliği vereni, sıhhati vereni unutmayacaksın, unutmayacağız. Evet, hani böyle aynaya bakarız da. He? Sanki bir hoşumuza gider ya. Ne güzelim filan, değil mi? İşte sanki Mevla da şöyle kendine, zatına, avametine, izzet ve celaline, sıfatlarına, efendim, bütün noksanlıklardan münezzeh olan kemal sıfatıyla muttasıf oluşuna şöyle bir nazar etti. O kadar eksiksiz, o kadar noksansız ve yüceydi ki. Te ahbebtü buyurdu. Sevdim buyurdu, sevdim. İşte o anda bir sevgi ve muhabbet hasıl oldu. Ha, işte o muhabbetten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratıldı. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammed siz muhabbetten ne hasıl? Ya. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl ve Allah'ın habibi sevgilisi oldu. Efem sallallahu aleyhi ve sellem o hub'dan, o sevgiden, muhabbetten yaratıldı işte. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Evet, bir muhabbet ki, bir sevgi, bir aşk ki, şayet Muhammed Mustafa için değilse, Allah için değilse, bu yolda değilse, bundan ne hasıl? Ele geçecek hasılat, fayda nedir ki yani? Sadece avıntıdan başka bir şey değil. فَاَحْبَبْتُ sevdim, en اُعْرَفَ Bilinmek istedim, bilinmekliğimi sevdim Allah buyuruyor yine istedim de ليعرفون, ve insanı yarattım. Evet. Bir ayet gelmede Rabbimiz ne buyuruyor? İşte hamdullah ve ma halaktul illa ليعبدون. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet için yarattım Allah buyuruyor. Bak niye yaratmış? İbadet için. Li budun. İbn Abbas radıyallahu anh bunu nasıl tefsir ediyor? Li ya'rifun. Beni bilsinler için. Bana vasıl olsunlar, kavuşsunlar için. Bunun için yarattım. Demek dünyaya geliş gayemiz, yaratılış gayemiz budur muhteremler. Rabbim Celle Celalu dünyaya geliş gayemize uygun bir yaşantı cümlemize nasip eylesin inşallah. Görünmek istediği o zat-ı zuhura geldi o sultan-ı ekvân. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aleme rahmettir ey can, onun nurundan oldu cümle imkan. Evet. Cümle mahlukat, cümle eşya hep efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yaratıldı. Bir hadis-i şerifte efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evvelü mâ halakallahu nuri. Allah evvela benim nurumu yarat. Zaten Cabir radıyallahu anı hadis-i şerifinde de az önce efendim bunu ifade etmiştik. İlk malı yarattı Allah nuru. Allah'ın velâ benim nurumu yarat. Khuliqtü min nurillah. Ben Allah'ın nurundanım. Vel min nuri. Müminler de benim nurumdandır buyurdu. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cismi şerifleri, bedeni şerifleri dünyaya gelmek bakımından en sondur. Lakin yaratılmak bakımından ilktir, ilk. Kendisi sonra dünyaya teşrif buyuracak ama, nuru en önce yaratılmıştır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Adem diyor aleyhisselam, ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim diyor. Ya, Adem ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim buyuruyor. Öyleyse, madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratılırken, Peygamber olarak yaratılmış. O halde bazı siyer kitaplarında ne diyor? Efendimiz kırk yaşında peygamber oldu. O zaman öyle demeyeceğiz. Yanlış olur. Ya ne diyeceğiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kırk yaşında peygamberlik görevine başladı diyoruz. Anlaşıldı mı? Demek ki peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevine ne yaptı? Kırk yaşında başladı. Evet ilk olarak allah Teala ve Tekaddesi Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu yarattı. Tabi bir rivayette mahlukat yaratılmazdan yaratılmadan önce 624 bin sene önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu yaratıyor Mevla. Kainat yok. Hiçbir şey yok. Ondan 624 bin sene önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru var. İşte o yaratmış olduğu nuru ne yaptı Mevla Teala? Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman onun sulbüne koydu. Tabi melekler bu nurdan istifade etmek için Adem Aleyhisselam'ın ardında saf tuttular hepsi. Saf oldular, dizildiler. Adem Aleyhisselam bak dedi yaran ya Rabbi bütün melekler dedi ardında saf olmuş bunlar niye ardıma saf oldular? Ey Adem senin sulbüne koymuş olduğum evladından en kıymetli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nuruna, nuru sulbüne koydum ona hürmeten. Onu taaddım için ne yaptılar? Arkamda saf tuttular. Dedik ya Rabbi ben melekleri göremiyorum dedi. Yani melekler dedi önümde olsalar. Bu sefer Mevla Teala bu nuru ne yaptı? Adem Aleyhisselam'ın alnına koydu. Evet, nur Adem Aleyhisselam'ın alnına nakledildi. Orada Zühre yıldızı gibi efendim pırıl pırıl parlıyor. Bu sefer bütün melekler ne yaptılar? Adem Aleyhisselam'ın önünde saf tuttular. Tabii daha sonra Adem Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi melekler dedi nuru görüyorlar ama dedi ben göremiyorum. Yani o nuru ben de görebileceğim bir uzvuma nakletsen. Mevladın ne yaptı? Şehadet parmağına koydu. Şehadet parmağına ve cennette olduğu sürece de ne yaptı o nuru efendim Adem Aleyhisselam gözlerine sürerdi. Daha sonra tabi zellesi sebebiyle Mevla buyurmuştu ya vela takraba hadi şecerete fetekuna min sakın şu ağaca yaklaşmayın yoksa nefsine zulmedenlerden olursunuz buyurmuştu ya. Dolayısıyla işte şeytan da ihvasıyla bu kıssanın çok tabi efendim mevzusu var derinlemesine oraya girmeyelim. Vel cennetten çıkarıldılar, dünyaya indirildiler dünyaya indirilince de, efendim Allahu Teala Celle Celaluhu bu nuru, tekrar Adem Aleyhisselam'ın sulbüne iade etti. İşte bu nur, Adem Aleyhisselam'dan, Hazreti Havva anamıza, ondan da Şit Aleyhisselam'a, ve böylece temiz erkeklerden temiz kadınlara ve temiz sülklerden temiz rahimlere, intikal ede de asıl sahibine ulaştı. Evet. Bu nur, en şerefli ve hayırlı olan tarafta. Devamda. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerinden bir tanesinin diyelim iki oğlu olsa, yahut bir kabile iki kola ayrılsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru en şerefli olan ve en hayırlı olan tarafta bulunurdu. Her asırda ve zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundaki dedesi olan zat, yüzündeki nurdan belli olurdu. Pırıl pırıl parlıyor yani. Bu nurla kardeşler aslında seçiliyordu. İçinde bulunduğu kabile başka kabilelerden daha üstün ve daha şerefli olurdu. Ya işte bu nur gemide Hazreti Nuh, Nuh Aleyhisselam'ın ateşin içinde İbrahim Aleyhisselam'ın da sülklerinden gelerek nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ana babasına kadar intikal etti. Efendimizin babası Abdullah iki kaşı arasında tabi peygamberlik nurunu taşıyordu. Güzellikte zamanın Yusuf'u, Mekke'nin bütün genç kızları onunla evlenmek için can atıyorlar. Uzaktan yakından herkes ona kızlarını vermek için adeta yarışıyorlar. Öyle güzel, öyle parlıyor. Nur-u Muhammed'i var alnında sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta öyle ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası, Abdullah'ın güzelliği ve şöhreti her tarafa kadar yayıldı. Mısır'a kadar gitti yani Mısır. Rivayet ediliyor ki Mısır'dan 2-3 tane genç kız sırf onunla evlenmek için Mekke'ye geliyorlar. Hatta yine efendim rivayet edilir ki bu semavi kitapları çok iyi bilen, onu mütalaa eden Varaka bin Nevfel vardı bilirsiniz. Bir de onun kız kardeşi var Kuteyle. İşte abisinden Varaka bin Nevfel'den. Bu ümmet içerisinde İsmail oğullarından bir peygamberin zuhur edeceğini, vasıflarını, sıfatlarını filan tabi bunu işitmiş biliyor. Bir keresinde işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve babası Abdullah bir yere giderken bir de baktı yolda Varaka'nın kardeşi Kuteyle. O da tabi çok güzel bir kız, soylu bir kız. Ona rastlayınca o hemen tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve babasının yüzünde parlayan nurun peygamberlik nuru olduğunu anladı. Ve işte beklenen peygambere anne olmaya heveslenerek dedi ki ey Abdullah dedi. Eğer beni nikahına alırsan benimle evlenirsen senin yerine diyet olarak kurban edilen develer kadar deve vereceğim. Yani yeter ki beni al da servetim senin. Yani diyet olarak kurban edilen develer kadar demesi. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya ben iki kurbanlığın oğluyum diye. İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam'ı kurban edeceği zaman gökten gelen koçla efendim fidi olarak mevla gönderdi ve böylece kurtulmuştu. Aynı şekilde efendim sallallahu aleyhi ve sellem dedesi de bir ara çok efendim bu Zemzem kuyusunu buldukları zaman efendim o zaman evlatları yoktu. Dedi ki ya Rabbi ne nezretti o zaman? Eğer bana dedi güçlü kuvvetli hale gelecek, bana yardım edecek on tane dedi evlat verişen dedi birisini senin için kurban edeceğim demişti. Dolayısıyla Allahu Teala da bunu verince ne yaptı? Rüyada görüyor şimdi. Rüyada deniyor ki, nezrini yerine getir. Hemen hemen kalktı efendim. Koç kurban etti. Dediler tekrar nezrin yerine getir. Kalktı efendim sıvır kurban etti. Bir daha görünce gene de, deve, bu sefer deve kurban etti. Ama hatırına gelmiyor. Sonra nezri hatırlatılınca hakikaten kesecekti yani. Dolayısıyla. Aldı tabi kura çekti oğulları arasında. 10 tane evladı arasında kura çekti. Ve kura kime çıktı? Abdullah'a çıktı efendim sallallahu aleyhi ve babasına. Geldi Kabe'de onu kesecek. Bu sefer tabi Abdullah'ın dayıları itiraz ettiler. Onlar da nüfuzlu insanlar dediler böyle şeyler olmaz yapamazsın edemezsin. Sonra bu adet haline gelir adam kalmaz memlekette. Bunun bir çaresini buluruz. Neyse ta işte Hayber tarafında bir arrafe bir kadın var. Ona gittiler dediler durum ne yapacağız bunu bize bir şey bir yol göster. O da onlara yol gösterdi. Dedi ki sizin orada dedi bir insanın dedi değeri ne kadar kaç fidye olarak ne veriyorsunuz? Diyet olarak veya işte on tane deve. Heh. On deveyi bir kenara koyun. Kurban edilecek olan da bir kenara koyarsınız. Aralarında kura çekersiniz. Eğer dedi develere çıkarsa kesersiniz adam kurtulur. Yok adama çıkarsa on deve daha arttırırsınız. Ve böylece kurallara devam ederek develere çıkıncaya kadar efendim sayıyı arttırın onar onar onlara çıkınca yani develere çıkınca kurban edersiniz ve böylece adamı kurtarırsınız. Ve döndüler işte Kabe'de develeri onar onar arttırarak on deve bir kura çekiyorlar Efendimizin babasına çıkıyor. On deve daha ilave ediyor yine kura çekiyorlar yine Efendimizin babasına çıkıyor. Ve ne zamanki develer yüz olunca dolayısıyla ne oldu kura efendim develere çıktı bu sefer. Ama Efendimiz'in dedesi yine dedi emin olayım bir kura daha çekti yine develere çıktı bir tane daha çekti kura yine develere çıkınca bu sefer hepsini Allah'ın adıyla kesti kendinden bir gram bile et yemedi o kestiklerinden hepsini de fakir fukaraya bütün muhtaçlara Mekke'ye dağıttı. Ve böylece yani Efem sallallahu aleyhi ve sellem doğacaktan önce ne olmuş oldu insanın kıymeti de artmış oldu. Ya görüyor musun? Fidye olarak on taneyken ne olmuş oluyor? Yüze çıkmış oluyor bak. Evet. Yani demek istiyor ki sana yüz deve vereyim. Servet vereyim yeter ki sen benimle evlen dedi karşısına çıktı. Tabi efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in babası dedi ki ben dedi babamın isteklerinin dışarısına çıkmam dedi. Ve ondan haberçiz öyle kafama göre de he? bir iş yapmam yapamam. Yani bak o kızın teklifini ne yapmadı kabul etmedi ve yürüdü yoluna devam etti. Söze bak şimdi. he? Çok önemli bir söz değil mi bu? He? Genç kardeşlerim dinlesinler. Bak ne diyor? Kendisine evlenme teklif eden kıza, ısrar eden, malım mülküm her şeyim senin olsun diyene ne diyor? Ben babamın, ailemin isteklerinin dışına çıkmam ve bu işleri ailemden habersiz yapamam. Kafaya göre iş olmaz diyor ya. Ya bu da kulağına küpe olsun iyi mi? Şimdi ama bu işler nasıl oluyor? Hey sokakta buluyor bir tane. Biz aramızda anlaştık birbirimizi seviyoruz. Bak sen aranızda neyi anlaştınız ya? He? Senin bir kriterin yok mu? Ölçün yok mu? Bir takım olmazsa olmaz şartların yok mu? Ana baba bu evliliği tasvip etmeyince de ne diyor? Benim mutluluğumu istemiyorlar. Affedersin ulan dangalak senin zaten mutluluğun için uğraşıyor anam baban. Birkaç ay sonra boşanma davasıyla mahkeme kapılarında sürünme diye uğraşıyor. Bir ölçün olacak, bir kriterin olacak, kırmızı çizgilerin olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenirken nelere dikkat edilecek bunları beyan etmiş, açıklamış. Bizim huzurumuz için hem dünya hem ahiret saadetimiz için bunları bizlere beyan etmiş. Ve bak ne buyuruyor? تُنْكَهُ الْمَرْءَةُ لِأَرْبَعِينَ Kadın diyor dört şeyden sebep nikahlanılır. Tabi burada böyle buyurulmuş. Yani kadın için de geçerlidir. Bu erkek için de geçerlidir. Evlenirken demek dört haslet sebebiyle evlenir. Nedir mesela? لِمَالِهِ لِمَالِهَا Malı için وَلِحَسَّبِهَا Soyu sopu için وَلِجَمَالِهَا Güzelliği için وَلِد۪ينِهَا Ve dini için Yani bir insan... Efendim çok zengin diye evlenebilirsin. Evlenebilirsin derken yani e, bundan dolayı evlenir insanlar. Bunun için evlenin buyur mu efendim sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu sayıyor şimdi bize. Yani nereden bakarsan bak sağdan baksan soldan baksan ne kadar yorum yapıp istişare etsen de evlilikler bu dört şeyden sebep oluyor. Ya zengindir diye. Ya evet soyu sopu vardır ailesi şöyledir böyledir diye ya çok güzeldir genelde buna vuruluyor insanlar ya da dindardır diye maalesef buna pek bakan yok ha. ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor falter bidat din başka bir Vayet falikum bidat din siz dindar olanı seçin siz dindar olanını tercih edin terbet yedake ellerin feyiz ve bereketle dolsun yani böyle yapmazsan dindarını seçmezsen burnun sürtülür buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem görüyor musun bunlar çok önemli yani malı var çok malı var ben bununla evleneyim e malı vardır ama o zaman belki iffeti yoktur he çok güzeldir ama hayası yoktur ahlakı yoktur değil mi sen ne yap dindarını seç e Hoca efendi şimdi dindar, yani dindar da olsa güzel de olsa, e, Osman Ali üle olur kardeşim, keşke hepsi olsa. Hem dindar olsa, hem güzel olsa, hem mal olsa, hem soy so olsa, tabii çok güzel yani. Ama şunu demek istiyoruz, çok güzel ama dindar değil, ahlaksız. Sen bakma o iş, o kapıdan ayrıl. Malı mülkü var ama, he, iffeti yok. İslam'ın hassasiyeti yok. Dinle imanla alakası yok. Hiç o taraflara bakma. Anlatabiliyor muyum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ilk kriter olarak dindarlığı koy diyor. Dindar olsun. Dini hassasiyetleri olsun. İmanı olsun. İslamı olsun. Kur'anı olsun. Allah'tan kitaptan haberi olsun. Öyle olursa erkek için kız için fark etmez. Eşleri seçerken bunlara dikkat edeceksin. Namazına dikkat edeceksin. Orucuna dikkat edeceksin. Sonra burnun sürtülür bak. Adam öyle demiş. Eğer demiş eşin kötüyse. He? Savaş senin neyine kardeşim demiş. Eve gir oyna gir savaş çık savaş demiş. Görüyor musun? Eğer demiş eşin iyiyse düğün senin neyine. Eve gir oyna çık oyna demiş. Savaş evde düğün evde. Onun için bu meseleler önemli. Ya Rabbim Celle Celaluhu bekar kardeşlerimize hayırlı kısmetler nasip eylesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin koymuş olduğu bu kriterlere göre eşlerini seçmeye Heves nasip etsin, istek nasip besin inşallah Rahman. Evet. Tabi Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin babası işi ailesine havale ediyor ama o da Abdülmuttalip de oğluna öyle herhangi birini seçmiyor tabii ki. Zamanın en asil, en soylu, en güzel ve putlara hiç tapmamış olan Hanif olan bir kız arıyor. E bu şartlara da kim uyuyor? Bu şartlara uyan Vehb bin Abdümenaf'ın kızı Hazreti Amin'e validemizden başkası uymuyor. O tabi Efendimiz'in annesi de. Ne demek Muhammed Mustafa'ya anne olmuş. Soy ve şerefçe Kureyşli kızlar içinde en üstünü Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Abdülmuttalip onun kusursuz güzelliğini, yüksek ahlak ve iffetini başta kendi hanımı olmak üzere birçok kimseden de zaten işitmiş. Bu konuda hanımıyla görüştü, istişare etti, konuştu ve oğluyla da bu meseleyi görüştükten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesini tabi Efendimiz Amine'yi babasından isteyip oğlu Abdullah'a böylece nikahlamış oldu. İşte bu kıymetli baştan sonra... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olan nur, artık ne oldu? Amine hatuna intikal etmiş oldu. Evet, bak ta nereden kainat yaratılmazdan önce yaratılan nur, Adem aleyhisselama, Şit'a aleyhisselama oradan oradan, temiz sütlerden, temiz rahimlere intikal ede ede ede ede ede ede, ede, ede, ede ne yaptı? Efendim, Amine validemize kadar geldi. ve Ondan da Sahi, asıl sahibi Muhammed Mustafa'ya geçecek sallallahu aleyhi ve sellem. Evet düğünden birkaç gün sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babası Abdullah yolda giderken yine Varakan'ın kardeşi Kuteyli'ye rastladı. Ama bu sefer kuteyle hiç oralı bile olmadı bakmıyor bile. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, babası Abdullah dedi ki ya dedi beni görünce önüme çıkardın benimle evlen derdin ısrar ederdin peşimi bırakmazdın dedi. Hayrola ne oldu da dönüp tarafıma bile bakmıyorsun? Kuteyle dedi ki, yüzünde parıldayan onur maalesef bugün yok dedi. Yüzünde parlayan nur artık yok. Evet, işte o da doğacak olan peygambere anne olmaya heveslenmişti ya. Ve neticede Amine Hatun tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman buyurdu ki benden öyle bir nur çıktı ki ta dedi bu sıra mevkiindeki efendim develerin deve kervanlarının boyunlarını gördüm diyor. Doğdu olsa saatte de ol sultanı din nura gark oldu semavatı zemin. Dünyanın batınını aydınlattığı gibi efendim sallallahu aleyhi ve sellem zahirin de aydınlattı yani sadece manen batınen değil. Dünyayı aydınlattı. zahirin de aydınlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pırıl pırıldı. Gerçekten de hakikaten de nurdu. Nur gibiydi. Nasıl ki insan güneşe gözünü doldura doldura bakamazsa işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bakmak mümkün olmazdı. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesi yoktu diyor. Yani o güneşe karşı efendim sallallahu aleyhi ve sellem güneşe karşı duracak olsa onun nuru mutlaka güneşin ziyasına galip gelirdi. Bir kandilin yanında durduğunda da mutlaka onun ziyası kandilin ışığına galebe çalardı buyuruyor. Yani bundan ne anlıyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece manevi bir nur değil aynı zamanda zahiren de nurdu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Nitekim Hazreti Cabir bin Semura radıyallahu anh, şöyle anlatıyor bir gece diyor dışarı çıkmıştım yürüyordum baktım diyor ayın tam o on dördüydü. dolunay yani ayın en güzel hali ve daha en parlak olduğu haldir o tepemizde ay diyor ışıl ışıl parlıyor. Yürürken diyor o sırada baktım diyor. Karşıdan Rasullah geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor bir aya baktım, bir de Rasullaha baktım. Vallahi Allah Resulü'nün yüzü aydan daha da parlaktı diyor. Ayşe anamız radıyallahu anha buyuruyor ki, Resulullah'ın nöbeti bendeyken diyor, Hucre-i Saadeti'ne teşrif buyurunca, etraf öyle aydınlanırdı ki, öyle efendim, e, Işı ışıldanırdı ki kandil yakmadan ipliği iğneye rahatlıkla geçirebilirdim diyor. Resulullah gelince etraf parıl parıl. Her taraf ışık oluyor. Aydınlanıyor. Kandile gerek yok yani. Öyle bir parıltı var. Ama tabi maalesef Ebu Cehiller ne yapamadılar bu nuru göremediler. Evet. Hasanül Harkani Hazretleri. Silsilemizden Silsileyi de hepten büyük bir zat Büyük bir şahsiyettir İşte Gazze'nin Mahmut Beyaz e, e, Şeye geldiği zaman e, Asya bölgesini efendim Fethettiği zaman Dediler ki burada dediler Bir zat var dediler Çok hikmet sahibi bir zat Duası makbul olan bir zat Hasan-ı Harkani Hazretleri Dediler bunu bir ziyaret etsek Neyse gittiler Efendim ziyaretinde Bulundular ve tabii pek çok sorular soruldu, cevaplar alındı filan derken efendim peki dedi son olarak bir sorum daha var dedi. Bu Beyazlı Bestami Hazretleri hakkında ne buyuruyorsun, ne diyorsun deyince Hasan-ı Harkani Hazretleri dedi ki Beyazlı Bestami öyle bir zat ki dedi onu gören iman ederdi dedi. Onu gören iman eder deyince bu sefer tabi Gazali Mahmut'un hoşuna gitmedi bu söz. Dedi ki ya şimdi bak bu sözü keşke söylemeseydim bu şey cevap hiç olmadı dedi. Neden? Çünkü dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu Cehiller, Mumeyyye bin Halefler şunlar bunlar o kadar gördüler iman etmediler de. Beyazlı Sıbestami'yi gören nasıl iman eder? Yani Beyazlı Sıbestami Resulullah'tan da mı haşa üstün ki? Öyle deyince hasan Harkani Hazretleri dedi ki, Ebu Cehil'in dedi, Muhammed Mustafa'yı sen gördüğünü mü zannediyorsun? O Resulullah'ı hiçbir zaman görmedi. Onun hakikatini hiçbir zaman görmedi. Ya... O neyi gördü? O Mekke'de kuru ekmek yen Amine'nin yetimini gördü. Yoksa Resulullah'ı görseydi Ebu Ebu, Ebu Bekir'ler gibi o da iman ederdi ama o gözle bakmadı ki. Öyle deyince tabi Gazze'li Mahmud'un çok hoşuna gidiyor bu cevap. Peki ala Ebu Cehil'ler niye görmediler? Öyle ya. Görmediler mi? Gördüler ama hakikatini göremediler. Peki nedir bu mesele? Allah Teala ve Teccaddüs Sazretleri Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede bize beyan ediyor ve şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve laqadara inna nehann makthiran min el cinni vel insi lehum la yefkahun biha. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ sadakallahü azim Rabbimiz buyuruyor Esta'inillah ve laqad darana'l cehenneme katiran min'el ins Andolsun ki biz insanlardan ve cinlerden pek çoğunu cehennem için ayırdık buyuruyor Mevla insanlardan ve cinlerden pek çoğunu cehennem için ayırdık. E şimdi tabii Mevla hala böyle bir ayet beyan buyurmuş. Bak aradan 14 asır geçmiş. Şimdi bugün bakıyorsun, hakikaten ne kadar da doğru değil mi? Dünyada mesela 7 milyar insan var, he? E şimdi Müslüman olan ne kadar? Bir buçuk milyar Müslüman deniyor, bir buçuk milyar. Geriye kalan beş buçuk milyarı Allah'tan kitaptan haberi yok ya. Yani. Tabii bu bir buçuk milyar Müslümanın da efendim. İçimizde ne bozuk adamlar var o da ayrı dava. Yani ben Müslümanım deyip de yavrun yapmadığını yapan çok adam yok mu? Ha. Bunların hepsini bir kenara bırakırsak şu bir buçuk milyar Müslüman olanların hepsi cennete bile girse geriye ne kadar kalıyor beş buçuk milyar insan hakikaten çoğunu alıyor efendim cehennem yolunda gidiyor Rabbim hidayet versin. Rabbim onların hidayetlerine bizleri vesile eylesin. Rabbim hidayet yüklü kelimeleri kalplerimize ilka eylesin inşallah. Bizleri de hidayette daim eylesin istikametten cümlemizi ayırmasın amin. İşte lehum kulübün onların kalitleri vardır. La yefkahune biha. Onlarla idrak etmezler, kavramazlar, anlamazlar, anlayamazlar. Kalitleri var ama anlamıyorlar ki. Ve onların gözleri vardır. La biha onlarla görmezler. Ve lahum onların kulakları vardır. La biha onlarla işitmezler. Şimdi mevlane buyurdu bak onların gözleri var mı? Var. Aslında görüyorlar mı? Görüyorlar. Değil mi? Affedersin dana kadar gözü var yani görmez mi? Görüyor. Görüyor ama hakkı görmüyor ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyor ama Allah'ın elçisi olarak görmüyor ki. Bakmak var, bakmak var. Çok önemli bu bakış var ya, bu bakış çok önemli. Hangi pencereden, hangi bercek, mercekten, hangi gözbebeyle bakıyorsun? Bunlar çok önemli şeyler. Ya Leyla Mecnun aşkı meşhur biliyorsunuz. O zamanın Padişah'a baktı ki meçeye Leyla'yı buldu. Yani Mecnun'a dedi ki, ya dedi, seni dedi böyle dedi bu aşka sevdaya düşen Nasıl bir insan ki yani? Bunu sana bulayım da seni onunla evlendireyim. Neyse araştırdı araştırdı, buldu bir de baktı ki Leyla öyle kara kuru bir kız. Yani padişahın ölçülerine göre hiç güzel değil hatta çirkin kategorisinde. Mecnun'a dedi ki yav dedi seni dedi böyle efendim aşık eden he, hayatından bezdiren insanlıktan adeta çıktın yani şu yaşantıya bak. Seni bu hale getiren kız bu mu ya? Kendi dedi bırak bunu bak ben sana dedi öyle cariyeler var dedi gördüğü zaman felan yaşat. onlardan bir tane vereyim deyince Mecnun dedi ki ah padişahım ah dedi sen dedi Leyla'ya eğer dedi Mecnun'un gözbebeğiyle bakarsan ancak beni anlayabilirsin Leyla'ya Mecnun'un gözbebeğiyle bakarsan dedi bana hak verirsin dedi yoksa beni anlamam mümkün değil Görüyor musun Hangi gözbebeğiyle bakıyorsun? Nasıl bakıyorsun? Bu çok önemli. İslam Leyla ise sen mecnun olacaksın. İslam Ferhatsa sen şirin olacaksın. O gözle bakmazsan, o pencereden bakmazsan olmaz. Bakmayı bilmezsen olmaz. Ya. Bakmak var ama görmek var. Bakarsın göremezsin. Öyledir bu işler. Görene çöre ne. İşte gözleri vardır. Görmezler bu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Kulakları var. Ve Kulakları vardır ama la yesmauna biha onlarla işitmezler. İşitmezler derken aslında işitiyor. Aslında duyuyor. He? Ama hakkı işitmiyor. Hakkı işitemiyor. Bu mesele çok önemli. Şimdi şöyle anlayalım işte bugün efendim ezan Muhammediye 5 defa okunmuyor mu? Elhamdülillah okunuyor. Rabbim ezanlarımızı dindirmesin. Rabbim bayrağımızı indirmesin. Amin. Zevkle lezzetle dinliyoruz elhamdülillah bu ezanlar. Ne kadar güzel. Efendim ilahi name ilahi kelam. Kamiye davet ediyor Rabbimiz bizi. Şimdi bunu herkes duyuyor mu? E duyuyor. Hatta bazı fazla duyduğu için şikayetçi bile oluyor. Ne diyormuş? de hoparlörü amba açmış ya. Kulağımızın zarı çatlayacak. Şunu şikayet edelim de kapattıralım. Bak görüyor musun? Şimdi bu adam sahar değil mi? Sahar. Ne kadar bağırırsan bağır, duymaz, anlamaz. Mesela bu, bunu anlayabilmek işte. Ha. Kulağı var derken, affedersin kepçe kadar kulağı var. Ama duymuyor, duysa da anlamıyor. He? Davete icabet etmiyor. Ezan muhammedi okunuyor. Caminin altında şey var. Cami kahvesi. Adam oturmuş fosur fosur sigara içiyor. Çay içiyor. Yani cami kısa kafasına düşecek. Minare düşse kafasını yaracak. Adam bir kere camiye gitmiyor ya. Ezanı duymuyor mu? Duyuyor. Demiş ki ezan okundu. Sana nasıl dokundu? Dokunmamış ki. Aşağıda dokunacaklar ama sana merak etme. Ha. Demek ki duyuyorsun ama icabet edemiyorsan, gidemiyorsan. O zaman ne oluyor? Duymamış gibi davranıyorsun. Duymamış gibi. İşte Mevla Teala ayeti de öyle buyurdu. Onların kalpleri vardır, onlarla anlamazlar. Efendim gözleri vardır, duymazlar. Şey görmezler, kulakları vardır onlarla işitmezler. Ülaike kel en Onlar hayvanlar gibidir. Belhüme dhal bilakis daha dahşağıdır. Ya işte asıl gafil onlardır. İşte Mevla onlara ne yaptı? Hayvan gibidir diye nitelendirdi. Öyle ya şimdi sen yani affedersin, ahıra girsen, anlatsan, değil mi? Bu kitaptır, bu Kur'andır, bu peygamberdir desen, bir şey duyar mı? Duyar. Kulağına bir şey geliyor ama, efendim, çoban kaval mı çalıyor, bir ses geliyor ama, duyuyor ama, saar anlamıyor. Öyle görüyor ama, Göremiyor. Hakkı göremiyor. Muhammed Mustafa'yı görse uyar mı? He? Bak bu hocadır. He? Vaaz ediyor. Şu Kur'andır şöyle buyuruyor. Şu efendime söyleyeyim. Şöyle yapmak lazım, böyle etmek lazım. Hiç oralı olur mu? Olmaz. İşte. Yani duyarsız. İslam'a hakka, hakikate karşı duyarsız olunca ne olmuş oluyor? Hayvan hadi mükellef değil zaten. Bir şey bilmediği için... He. Sen mükellefsin. Aklın var. Gene de ne yapıyorsun? Kafana göre gidiyorsun. Nefsine göre hareket ediyorsun. Belhüme bilakis daha da aşağıdır diyor. Neden? Çünkü İslam'a düşmanlık eden hiç hayvan olmuş mu? Bir tane hayvan İslam'a düşmanlık etmiş mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken mübarek başına deve işkembesi kim attı? Hayvan mı attı? Hayvandan aşağıya bu cehil mi attı? Ya. Demek ki ne yapamadılar? Ondan inanamadılar. iman edemediler. Evet Yemen'den bir heyet geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz sallallahu aleyhi onlara İslam'ı anlattı ve davet etti. Tabi mucize görmek istediler. Dediler ki tamam. Ey Allah'ın peygamberi sana inanacağız ama bize dediler bir mucize göster. Tabi peygamberin mucizesi haktır. Yani peygamber olduğunu ispat etmek için efendim, mucize gösterir. Değil mi? Nedir mucize? Mucize demek aciz bırakan demektir. Aciz bırakıcı. İnsanların, diğer insanların benzerini meydana getirmekten aciz kaldıkları, Adetlerin hilafına ve tabiat kanunların aksine olan yani tabi bu kanunu da Allah koymuş. Efendim yani öyle diyelim tabiat kanunu Mevla'nın alışıla gelen koyduğu tabiat kanunların aksine zuhur eden harikulade olaylara ne yapıyoruz? Mucize diyoruz. E mucize ağaç geliyor secde ediyor mesela. Şimdi bu alışılmış bir şey mi? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem taşları eline alıyor taşlar tesbih ediyor. He? Böyle bir şey normal şartlarda olur mu mesela ya mübarek parmaklarından sular fışkırıyor ordu suya kanıyor ya yani. bu kolay iş mi canım teknoloji bu kadar ilerledi şimdi parmağından su akıtabilir misin yani evdeki çeşme bile akmıyor ya ha. mucize gerçekte nedir Allah-u Teala'nın fialidir. Peygamber mucizesi denilmesi mecazidir. Zaten şimdi onlar da dediler bize mucize göster inanalım ne demek? Diyor ki peygamber efendimiz diyor ki ben Allah'ın elçisiyim. Ha, senin Allah'ın elçisi olduğunu anlamamız için bize öyle bir şey göster ki Allah seni yalancı çıkarmamak için böyle bir şey yapsın. Yani Allah'tan başkasının yapamayacağı bir şeyi görmek istiyoruz. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Tamam, bu zat Allah'tan destekli, ilahi destek var bunda, demek ki bu hakikaten Allah'ın elçisi, e bunu anlayacaklar, mucize bunun için gerekli. Demek ki mucize göstermekte asıl maksat, peygamberin nübüvvet davasını ispat etmektir. Yani ben Allah'ın elçisiyim deyince, mucize gösterince ne oluyor? Bir manada Allah Celle Celal'u onun doğru söylediğini ispat etmiş oluyor. Peygamberler mucize gösteriyor ki, millet inanmazsa çünkü küfre düşer. Yani mucizeye, peygambere inanmasa Allah muhafız ebedi cehenneme gider, ebedi mahrum olur. Onun için mucizelerini peygamberler izhar ediyorlar. Mesela keramet de haktır ama evliya keramet göstermek zorunda değildir. Öyle ya şimdi, göstermeye mecbur mudur? Değildir. Mesela sen desen, evliya isen bana bir keramet göster yoksa inanmam. E ister inan ister inanma kardeşim yani sen inanmazsan sen istifade edemezsin yani. Mucizede keramette birer harikulade haldir ve Allah'tandır Celle Celaluhu. Mucize tabi peygamberin efendim sıdkına doğru söylediğine dalalet eder. Onu görüp iman edenlerin kurtuluşuna vesile olur. Ama tabi şu da var yani antiparantez şunu da söyleyelim. Mucizede adam iman ettirmez o da ayrı dava. Öyle ya şimdi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne mucizeler gösterdi ama Ebu Cehil iman etti mi? Ebu Cehil'den çok mucize gören adam var mı ya? Sihir dedi, büyü dedi. Bu Muhammed ne büyük sihirbaz olmuş dedi. Haşa. Halbuki bakıyoruz Ebu Bekir hiç mucize görmeye gerek kalmadan ne yaptı? İman etti. Ve Sıddık Ekber oldu. Miraç olayında değil mi? Hiç kimse inanmayınca ona geldiler dediler senin dediler arkadaşın ne diyor duydun mu? Ne diyor? Duymadım henüz görüşmedim. Dedi bir gecede bak akşam ne yapmış biliyor musun? Buradan kalkmış Kudüs'e gitmiş Mescid-i Aksa'ya. Ee, orada peygamberlere namaz kıldırmış. Oradan gökyüzüne çıkmış. Bütün katları semaları gezmiş. Peygamberlerle görüşmüş. Arşı kürsüyü geçmiş. Cenneti cehennemi gezmiş. Mevla ile görüşmüş. Geri gelmiş. Hepsi bir gecede olmuş ya. Öyle diyor senin arkadaşın. Dediler. Ebu Bekir radıyallahu yalan dedi bunu mu söyledi? Sevinçle dediler. Herhalde inkar edecek. Vallahi o söyledi. Ebu Bekir radıyallahu ne dedi? Eğer dedi o söylediyse doğrudur dedi. Eğer o söylediyse doğrudur. Sen dediler buna da mı inanıyorsun? Vallahi ben dedi bundan acayibine de inanmışım. Ben gökten gelen vahye iman etmişim dedi. Tabii ki inanıyorum. Koşarak gitti. Ya Resulallah miracım mübarek olsun. Nasıl oldu anlatır mısın dedi. Ve sıddık ekber oldu. O gece sıddık ile zındık, tefrik oldu. Demek ki, iman edecek adama mucize olmadan da demek Ebu Bekir radıyallahu anh gibi iman edebiliyor yani. Tabi keramet de aslında nedir? Hangi velinin kerameti ise ittiba etmiş olduğu, tabi olduğu peygamberin mucizesidir o. Çünkü o peygamberine tabi oluyor diye Mevla'nın ona bir ikramı, bir teveccühü ve iltifatıdır. Evet. Tabi Tabi böyle böyle keramet göstermek, mürşid için, evliya Allah için lazım olan şeyler değil. Çünkü bakıyoruz sahabeden bize çok az keramet intikal etmiş. Mesela işte şu ümmeti Muhammed'in en faziletlisi olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'dan, İslam'ı yaşamak konusundaki istikameti hususundan başka pek öyle keramet nakledilmemiştir mesela. Ama işte millet meraklı keramet görmeye. Uçsun kaçsın he bunu istiyor. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bir gün müridanıyla beraber giderken bir tanesi dedi ki içinden geçiriyor şimdi diyor ki ya diyor biz de diyor Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin bu kadar peşinden gidiyoruz bu kadar büyük zat Allah dostu filan ama yani bir kerametini bile görmedik ya daha henüz bir kerametini görmüş değiliz. İçinden öyle geçirirken Cüneydi Bağdadi Hazretleri dönüyor ona diyor ki evladım diyor bu kadar günahla ayak üstünde yürüyoruz bundan büyük keramet mi arıyorsun sen diyor. Ya, hem keramet göstermiş oluyor hem de keramet görmek istemesine de şaşırıyor ya. Yani. Ne yapacaksın keramet görüp? Ya bu kadar günahlı ayak üstünde yürümek, şerahatte istikamet üzere devam etmekten büyük keramet mi olur yani? Şeyhin birisi uçuyormuş da, müritlerden biri de böyle ağzını suya aka aka bakıyor. Şeyh Efendi görmüş, sormuş ona evladım sen de uçmak ister misin? Hevesle demiş, isterim efendim, hem de çok istiyorum ya. O zaman uçamazsın evladım. Ha. Zikirler, murakabeler, ibadetler, taatler bunun için değil. Fena ve beka nurlarına kavuşmak Mevla'ya vasıl olmak için yapılıyor. Yoksa ben uçayım kaçayım diye yaparsan çakılır kalırsın olduğun yerde. Tabi şu da var yani. Allah bir hal verir, ikramda bulunur. O da ayrı bir konudur yani. Ha. Ama... Esas keramet nedir? Şeraatte istikamettir. Hasan-ı Basri Hazretleri ve Rabiatül Efendim Hazretlerinin arasında geçen bir hadise vardır. Onlar aynı asırda yaşamışlar. Rabiatül Adeviyye nehrin kenarında namaz kılıyor. Hasan-ı Basri Hazretlerinde bir cezbe hali geldi. Efendim Seccadesini attı nehrin üzerine. Ey Rabia selam ver de namazdan sonra gel şu efendim, suyun üzerinde delen üstüne namaz kılalım dedi. Orada Allahu tek tekbir aldı namaz kılıyor. Rabahatül Hadevi'ye selam verdi baktı Hasan-ı Basri Hazretleri derenin üzerinde namaz kılıyor. O da seccadeyi attı havaya. O da çıktı havadan namaz kılıyor. Selam verdikten sonra dedi ey Hasan senin yaptığını balıklar benim yaptığımı kuşlar yapar. Esas kerame şeraatte istikamettir dedi. Evet efendim bir şehirden bir şehire bir anda gitmek kerametse öyle diyor büyükler. İblisler ve ifritler de bir anda doğudan batıya giderler. Ha. Esas keramet nedir? Şeraatte iştikamettir. Hele sen şöyle bir ortamda, şöyle fitne ortamında, şeraatte istikamet üzere yaşıyorsan, İslam'a, Kur'an'a uyuyorsan, harama, helale dikkat ediyorsan, riayet ediyorsan, en büyük ehli keramet sensin, evliyasın. Millet el öpmek için, efendim, kimseyi aramasına gerek yok, senin elini öpebilir ya. Eğer böyle bir zamanda helale harama dikkat ediyorsan Allah'ın emirlerini tutuyorsan heh, havada uçmak değil yolda bile yürüyemesen iki adım atmadan efendim yuvarlanıyor bile olsan sen İslam'a Kur'an'a uyuyorsun ya farzlara vaciplere sünnetlere müştihaplara riayet ediyorsun ya. Esas keramet budur diyorlar büyükler. Rabbim Celle Celaluhu işte bu manada hepimize kerametler ikram eylesin. En büyük keramet olan şerate istikameti bizlere ikram eylesin, lütf eylesin rahman. Evet şu meseleyi de anlatalım ve toparlayalım. Yemen'den heyet gelmişti ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı anlatmıştı ve davet etmişti. Onlar da mucize göster inanalım dediler. Mucize istediler yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o gün o gün için tabi Kabe'de 360 tane put var. Başlarında da Hubel adında bir put. İpekten elbise giydirmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o puta sordu. Ya Hubel menene. Ey Hubel ben, ben kimim söyle bakalım. Ve put dile geldi fasık bir lisan ile. Ente Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Heyet birden böyle cezbeye kapıldı, şaşırdı, hayret ettiler. Bütün insanlar ona tapıyor, o da ne diyor? Sen diyor Allah'ın peygamberisin diyor ya. Ve o kafile olduğu gibi orada ne yaptılar? Kelime-i şehadet getirdiler ve iman ettiler, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve resulühü. <Gülüyor> allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu kelime-i şehadeti dille ikrar kalbe tasdik edenlerden dünyada da ahirette de bizleri ayırmasın. Şu anda bu kelime-i şehadeti nasıl böyle kolayca söylediysek son nefesimizde de Rabbimiz Celle Celaluhu böylesine bu kelime-i kolay söyleyebilmek cümlemize nasip eylesin. Demek ki putlar müşrik değil. Tapanlar müşrik. Onlar dahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ikrar ettiler de Ebu Cehiller, Ahnes bin Şeritler, Umeyye bin Halefler maalesef iman etmediler. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu biliyorlardı ama kibirlerinden, inatlarından iman etmediler. İşte buna ne derler? Küfrü inadi. Küfrü inadi. İnadına küfür. Bile bile inkar, Bile bile ladez. Evet inşallah bu mevzuya efendim nasip olursa önümüzdeki haftada devam ederiz. Çünkü efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedeceğiz. Rabiül evvel ayındayız. Rabbim Celle habibi Edibi Muhammed Mustafa As'ı sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine bizleri mazhar eylesin inşallah. Efendim ondan bahsediyoruz. Salavatlar getiriyoruz. da unutmayalım. Bol bol getirelim. Ve böylece bunlardan efendim sallallahu aleyhi ve sellem haberdar eylesin. Tarafımızdan memnun eylesin. İnşallah manevi koruması altında bizleri muhafaza buyursun. Amin. Evet muhterem dinleyenler biliyorsunuz e, nasip olursa 23 Mart'ta Umre'ye gideceğiz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret edeceğiz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Her kim benim kabrimi diyor ziyaret ederse şefaatim ona vacip olur diyor. İnşallah Umre'mizi yapacağız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i de ziyaret edeceğiz. Onun manevi inşallah civarında bulunacağız, misafir olacağız. Tabii bizde gelmek isteyen kardeşlerimiz bir an önce artık pasaport işlerini halletsinler. Hemedan Turizm'e kardeşlerimize yetkililere getirsinler. Dergide de zaten efendim e reklamı olduğu üzere. En son tarih olarak 13 Mart yani bu ayın 13'üne kadar evraklarınızı gerekli evraklar nelerse işte pasaport resim şu bu vesaire neyse onları efendim getirmenizi arkadaşlarımız rica ediyorlar. Bunu da böylece sizlere arz etmiş olayım. Bir an önce hazırlanın toparlanın ve böylece işlemlerinizi de tamamlamış olun. Rabbim Celle Celal, inşallah selametle gitmek gelmek nasip eylesin.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 ''Essalatü vesselamu aleyke ya Habib vesselamu ya mamüllerinin katkılarıyla hazırlanan Güldes sona erdi. Katkılarından dolayı Taşçı Unlu Mamüllerine teşekkür ederiz. Taşçı un...